Sarktı salkım söğütler, sarı saçlarının üzeri Ağlama, salkım söğüt, ağlama. Kara suyun aynasında el bağlama, el bağlama, ağlama. Nitbindik, güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.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 Kırılan kemik, kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir. Ve çocuklarımız işten eve sap sarı gelir. Hani şimdi biz, inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceyiz. Haber, onlardan haber geldi. Oradan, onlardan. Gömlekleri kirli değil, çatık değilmiş kaşları. Yalnız biraz uzamış tıraşları. Yandık dememişler. Dayanmışlar biliyorum, dayandık.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 Çin'den İspanya'ya Ümit burnundan Alaska'ya kadar Her mili bahriyle Her kilometrede Dostum ve düşmanım var Dostlar ki Bir kere bile selamlaşmadık Aynı ekmek Aynı hürriyet Aynı hasret için ölebiliriz Düşmanlar ki Kanlarına susamışım kanı susamışlar Benim kuvvetim bu büyük dünyada yalnız olmayışımdır. Dünya ve insanları yüreğimde sır, ilmimde muamma değildir. Büyük kavgada açık ve endişesiz girdim safıma. Ve dışında bu safın toprakla sen bana kafi gelmiyorsunuz. Halbuki sen harikulade güzelsin. Toprak sıcak.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 Ama arkadaşlık ağaca benzer Kurudu mu yeşermez artık Ben cevap yazmadım Niye yarar Evinme bile gelse şimdi söyleyecekle kırgın yok Düşmanlığım o elbet Otursun güle güle Zengin bir koca bulmuş Hastalıklı bir şeymiş adam manyağın biri Halbuki adi canlı kadındır Gidip baktım oğlumuza Pembe kumra Uyuyor mışıl, mışıl. Yorganı açılmış örttüm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 Şimali Garbi'de Güzelim dağları Ve dağlarda tek tek ateşler yanıyor Ovada akarçay bir pırıltı halinde Peşayak kalpaklı nöbetçinin hayalinde Şimdi yalnız suların yaptığı bir yolculuk var Akarçay belki bir akarsu Belki bir ırmak Belki bir küçücük nehirdir Akarçay Kütahya ve Gediz üzerinden gelir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 Saat üç buçuk Hılamuf Ayvalı hattı üzerinde manga mevziyindedir. İzmirli Ali başı karanlıkta göz yordamıyla sanki bir daha hiç görmeyecekmiş gibi baktı manga efradına birer birer. Sağdan birinci nefer sarışındı, ikincisi Esmer, üçüncüsü Kekemeydi. Fakat yoktu bölükte onun üstüne şarkı söyleyen. Dördüncünün mutlak bulamaç istiyordu canı.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 Çanakkale'de en önünde Sakarya'da yaralandı ve gözünü kırpmadan daha bir hayli yara alabilir ve dimdik ayakta kalabilir. Sekizinci İbrahim korkmayacaktı bu kadar bembeyaz dişleri böyle tıkırdayıp böyle birbirine vurmasalar ve İzmirli Alyonbaşı biliyordu ki tavşan korktuğu için kaçmaz kaçtığı için korkar.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 ve kayıkçı Türkmenistanlı bir Buda heykeli gibi dümenin yanında bağdaş kurup oturmuş. Fakat sanma ki Hazer'in karşısında el divan durmuş. O bir Buda heykelinin taştan sükunu gibi kendinden emin dümenin yanında bağdaş kurup oturmuş.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 Ne çıkak, kudursun kara yer, suları... ...hazerde doğanı, hazerdir mezarı... ...çıkıyor kayık, iniyor kayık... ...çıkıyor kal, iniyor kal... ...çık, in, çık... Yağmurlar başlamak üzere... ...kapım ardına kadar açık bekledi seni...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 Duyulacak mahzunluğu şimdiden böylesine sevilecek bu dünya yaşadım diyebilmek için. İsmi sen. Bir sevda şiiri giren. Ya bir memleket şiirim. İkisi karışık bende. Sen eşirliğim ve hürriyetimsin. Çıplak bir yaz gecesi gibi yalan misin. Sen memleketimsin Sen ela gözlerinde yeşil hareler Sen büyük, güzel ve muzaffer Ve ulaşıldıkça ulaşılmaz olan hasretimsin İsmı bunu yeni sana dair Sen de ben kutba giden bir geminin sergüzeştini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 Yeni hapisteymişinde, karakolda yeni dövülüyormuş gibi köylü jandarmalara köylüler. Ansızın bastırdı gece, bitti akşam gezintisi. Bir polis jipi saptı sizin sokağa, karın fısıldadı bizim evim. Gecenin saat biri. Masanın örtüsü mavi basma.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 ne yollarını taşımış ayakkabım, son mintanın da sırtımda paralandı çoktan, şile bezinden. Sen şimdi yalnız saçımın akında, infaktında yüreğimin, alnımın çizgilerindesin memleketim, memleketim, memleketim. Pırak 8 Nisan 1958 Yürek değil be çarıkmış bu manda gönünden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 yana son kokusu papça kardeşçe konuşulan dilim A beys lah beys lah be halim Şu varna deli etti beni divane etti 6 Haziran 957 varna Salatalık Avluda diz boyu kar Lapa lapa da yağıyor kızını alamadı sabahtan beri bir türlü Mutfaktayız Masada muşambanın üstünde bahar Masada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 Düzlüklerin yumuşak kederine kavuşamadan, kavuşamadan Ay ışığındaki buğday taralarına ovaya doğru akar Akar yukarıda dağların arasından Bir yılan, bir dağılan bulutları sülükleyip Geceleri iri iri yıldızları taşıyarak Dağ başı yıldızlarını, mavi güneşlerini de dağ başı karlarının Akar köpüklene köpüklene Dibinde ak taşları kara taşlara karıştırıp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 Oturdum karşına dizişti, seyrettim yüzünü, gözlerim kapalı, gemiler geçmiyor, uçaklar uçmuyor, sen yoktun, karşında duvar alayanmıştım, konuştum konuştum konuştum ağzımı açmadan, sen yoktun, ellerimle dokundum sana, ellerim yüzümdeydi, 959-12. Merih'e giden Kozmos gemisinde turistler yüce yazılmış şiirler okuyacak Her sözü beste beste, renk renk kat kat açarak En sırılı çekirdeğe ulaşabilecekler 959 Mavi liman Çok yorgunum, beni bekleme kaptan Seyir defterini başkası yazsın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 Onlara aşağıdan baktığı zaman, Derin dallar kat kat sıralanmıştı, Çamlık iniyordu denize kadar, Kıyıda iri yarı bir ihtiyar, Çakıllara sırt üstü uzanmıştı. 4 Eylül Pisunda 958 Masalların Masalı Su başında durmuşuz, çınarla den, Suda suretimiz çıkıyor, çınarla denim,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 7 Ekim, 1958. Gider ayak, gider ayak, işlerim var bitirilecek, gider ayak. Kurtardığım ceylanı avcunun elinden, ama daha baygın yatar, ayılamadı. Kopardığım portakalı dalından, ama kabuğu soyulamadı. Olduğum yıldız la la neşir, ama sayısı bir tamamı sayılamadı. Çektim. Kuyudan suyu ama bardaklara konulamadı Gürler dizildi tepsiye Ama taştan fincan oyulamadı Sevdalara doyulamadı. Gider ayak işlerin var bitirilecek Gider ayak Hasret Yüzyıl oldu yüzünü görmeyeli Belini sarmayalı Gözünün içinde durmayalı Aklının aydınlığına sorular sormayalı Dokunmayalı sıcaklığına akarlının